Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İtalyan alplerinde yeni yeni görülen pembe kar aşırı erime endişeleri doğurdu. İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'nde görev yapan bilim insanlarından Biagio Di Mauro, Prezena buzullarında görülen pembe karın Gronland'da gözlemlenene benzer özellikler taşıdığını söyledi. NTV'nin aktardığına göre daha önce Grönland gibi kar örtüsünün uzun süre kaldığı bölgelerdeki sonuçlar nedeniyle küresel ısınma tartışmaları çoğalmıştı. Karlardaki bu pembeliğin nedeni ise alpler. Ağırlıklı olarak yeşil renginde olsa da alp pembe dahil birçok farklı renkte ortaya çıkabiliyor. Karın beyaz renginin değişmesi erimeyi hızlandırıyor. Normal şartlar altında kar güneş ışığının %80'ini yansıtıyor. Güneş ışığının beyaza göre daha fazla tutan pembe renk ise karın emdiği ışınların miktarını arttırıyor. Bu da buz tabakasının daha çok ısınmasına ve erimesine neden oluyor. Bu nedenle İtalyan alplerinde 2600 rakımlı bölgelerde erimeler daha önce hiç olmadığı kadar artmış durumda. Yeşil Gazete'den Elif Ünal'ın aktardığına göre Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü kenarında yapılmak istenen Millet Bahçesi projesine karşı açılan davada mahkemenin talebi üzerine keşif incelemesi yapıldı. 7 bilirkişi, hakim, kaymakam, çevre ve şehircilik bakanlığı görevlileriyle davalı ve davacı tarafın avukatlarının katıldığı keşifte bölgede süre gelen çalışmalar ve alanın yapısı hakkında incelemeler yapıldı. Yeşilovalılar da ellerinde pankartlarla. Keşif sürecini izledi. Milletvekili Mehmet Göker tarafından başlatılan imza kampanyasında Salda Gölü'nün millet bahçesi olmamasını isteyen 251 bin kişi Change.org Taksim Salda'ya dokunma adresinde imza atmıştı. İzmir'in Bayındır ilçesinde ve Kızıloba ve Ovacık mahallelerinde yaban hayatı koruma ve geliştirme sahasına yıllık 150 bin ton kapasiteli kurşun ve çinko ocağı için çet nihai onayı verildi. Ocağın açılacağı 810 hektarlık alanda 22.8.2012'de onaylanan planlara göre özellikle Karaca türünün çoğalması hedefleniyordu. Tehlikeli ağır metallerin hayvanlar ve bölgedeki yaşam için risk oluşturacağı belirtiliyor. Ege'li gazetenin aktardığına göre maden ocağının kurulacağı bölge ayrıca tarım, orman, zeytin alanlarının içinde bulunuyor. Söz konusu kurşun ve çinko ocağı için hazırlanan dosyada Alanda 12 ay boyunca çalışma yürütüleceği, ayda 25 gün, her gün ise 16 saat çalışılacağı belirtiliyor. Ayrıca dinamit gibi patlayıcılar da kullanılacak. Kızıloba muhtarı Mehmet Gelir bu konuda şöyle dedi. Burada yaşayanların %99'u tarım faaliyetleriyle geçiniyor. Çok kaliteli kiraz ve üzüm yetiştiriyoruz. Yıllık 1000 tona yakın kiraz ihracatı yapıyoruz. Verimli tarım arazilerimizin büyük zarar göreceğini düşünüyoruz. Ocak faaliyete geçince patlamalar olacak. Ayrıca sondaj faaliyetleri yürütülecek. Doğal kaynaklarımız, sularımız zarar görecek. Bu yüzden burada yaşayanlar bu tesise karşı topladığımız imzaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göndereceğiz diye konuştu. Gelelim dün haberine verdiğimiz Gelibolu'da Ilgardere ile Eceabat ilçesinin Yalava köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenlerle hep de böyle olur çıkan yangının akıbetine 19 saat sonra kontrol altına alındı ama çıkan yangında yaklaşık 450 hektar alan pür oldu. Tarım ve Orman Bakanı yangınla mücadelenin ilk unsuru erken müdahale edebilmek. Biz 750 kule, insansız kule, insansız hava araçlarıyla ormanları gözetliyoruz. Vatandaşımızın herhangi bir yerde gördüğü yangınları bize iletmesi son derece önemli dedi. Türetim Ekonomisi Derneği'nden bir haber var. Frant Dink Vakfı HİBE programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir projeleri var. Kazdağ Koruma Derneği ile de ortak bu proje. Kadın ve İklim. Kadim. Kadın emeğine dayalı toplulukların iklim ve biyolojik çeşitlilik kriziyle nasıl mücadele ettiğini tüm dünyaya paylaşmak istiyor. Bu grupları bir araya getirecek, mücadeleyi ortaklaştıracak ve zorlukları dayanışmayla aşmanın önünü açacak. Bu grupların ekonomik faaliyetlerinin desteklenmesini sağlamak, çekilecek bir belgesel filmle mücadeleyi görünür kılmak, yayınlanacak akademik bilimsel nitelikli makale ile çağdaş tartışmalara ve alanda yürütülecek çalışmalara kaynak oluşturmak hedefleniyor. Türkiye'de farklı coğrafyalarda iklim ve biyolojik çeşitlilik kriziyle mücadele eden Farklı alanlarda üretim yapan kadın topluluklarının görünürlüğünü sağlamak temelinde kurgulanan proje, kadınları toplumsal ve ekonomik hayata dahil etmek, iklim ve biyolojik çeşitlik kriziyle mücadeleye onarıcı faaliyetleriyle katkı sunacak kadın örgütlenmelerini güçlendirmek ve ekolojik mücadele ve savunucuk paralelinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gündeme getirmeyi amaçlıyor. Ekoloji ve ekonominin birbirini desteklediği, aynı yönde ilerlediği kadın örgütlenmelerinin oluşturacağı örneklerle Kadın topluluklarının bir araya gelişlerini ve dayanışmalarını desteklerken bir yandan da mevcut krizlere ışık tutarak kamusal çözümler aranmasının yolunu açacak. Toplulukların farkındalığını arttırarak ekolojik ve sosyal dönüşümü mümkün kılacak şekilde toplulukların hikayelerini paylaşarak aktarılacak. Sosyal, ekonomik ve ekolojik dönüşümü destekleyecek projeye ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesapları üzerinden